Evet kardeşlerim kalbin saadet ve lezzetini elde edilmesinin üçüncü cihetine geçecek olursak bilinmelidir ki kulun Allah'ın varlığına ve mutlak birliğine inanıp yalnız Allah'a ibadette bulunarak hiçbir şeyi ona ortak koşmamaya olan ihtiyacına benzer bir ihtiyaç söz konusu değildir. Nerede kaldı ki ona kıyas edilmesi mümkün olsun? Evet. Bir ölçüde benzerlik arz eden ihtiyaçlarından bahsedilebilir. Bedenin gıdaya, yemeye ve içmeye olan ihtiyacı gibi. Elbette arada kıyas kabul etmeyecek kadar büyük farklılıklar vardır. Zira insanın hakikati bedeni değil, ruhu ve kalbidir. <gülüyor> Ruh ve kalbin huzur ve sükun ise hakiki ve İslami manadaki tevhidten başka hiçbir şeyle mümkün değildir. <gülüyor> Ruh ve kalp ancak Allah'a imanla Allah'a zikir ve muhabbetle mutlu olur kardeşlerim. Allah'ı hak tanıyış ile tanıma ve ona hak olan bir yöneliş ile yönelmekle huzura erer. Kul zaten istese de istemese de ona gidecek ve onun huzuruna çıkacaktır. Bu muhakkak böyledir. Fakat onun huzuruna bir suçlu ve inkarcı olarak çıkarılmış olmak başka, ona olan imanı aşkı, şevki, sevgisi saygısı, korkusu ve ümidiyle çıkmak başkadır ona inananla inanmayan nasıl bir olmazsa ona inandığı halde ondan başkasına tapınanla yalnız ve yalnız ona ibadette bulunan da elbette bir olmaz kardeşlerim Kur'an nice açık ayetlerle bu hakikati anlatır kulun bedenine ait duyup yaşadığı maddi bir takım sevinç ve sururlar nimet ve lezzetler hem devamlı olmaz hem de bir kararda durmaz bundan ona ondan ötekine geçer şimdi nimet sanıp lezzet duyar sonra tasaya düşüp elem çeker hatta nimet sandığı pek çok hoş şeyler kendisinin elemine ve zararına olur. Ne büyük nimet ne hoş lezzet diyerek aldığı nice gıdalar bile onun hastalığına sebep olurlar. Fakat ruh ve kalbe ait nimet ve lezzetler buna kıyas edilemez kardeşlerim. Kulun Allah'ın varlığına ve birliğine olan iman ve marifet lezzetine hiçbir kesinti ve zaman kesiti düşünülemez İmanı nimet ve lezzetlerden Allah'a ibadet Allah sevgisi Allah saygısı Allah korkusu Allah'a sığınma ve güvenme gibi manevi gıdalar için de bir kesinti söz konusu olamaz binaenaleyh müminin kalbi devamlı olarak bu manevi gıdalarla beslenir durur. Kıvamı, kudreti, salahı, nuru ve iyiliği arttıkça artar. İşte gerçek iman ehlinin hali ve şanı budur kardeşlerim. Kur'an ayetlerinde, Ali selam ve selam efendimiz hadislerinde buna dair nice tebliğ ve beyanlar bulun buna bizzat insanın yaratılışı dahi şahitlik eder İnsanın kalbi bile bunun canlı bir şahididir fakat ne acıdır ki bu hususta dahi eğri büyürü konuşanlar olmuştur bu bilgisi kıt manevi nasibi az kişiler demişlerdir ki Allah'a ibadette bulunmak ona zikir ve şükürde bulunmak sırf insanların denenmesi için bir takım teklif ve meşakkatlerdir belki de bunlar mücerret sevap karşılığı emredilmiş şeylerdir yahut da insanların hayvanlar derecesinden yükselebilmesi için nefse ait bir takım riyazat ve mücahedelerdir evet işte o ilmi kıt nasibi az kimseler böyle iddialarda bulunmuş bunlar imanları zayıf olduğu gibi rahman olan Allah hakkında da marifetleri de oldukça çalıştır. böyleleri arife billah olmakta çok yaya kalırlar biz onların böyle zihin süprüntüsü fikir köpüğü kabiliğinden iddialarına hiç itibar ve iltifat etmeyiz biz her halükarda ancak Allah'a sığınan bir Müslüman olarak deriz ki Allah'ın dininde gerek ibadetlerde gerek diğer hususlarda ilgili olarak gelmiş bulunan emirler ve nehirlerden maksat meşakkat ve külfet değildir. Her ne kadar bunların bazılarından zımnen ve esas maksat ve hikmete tebaa biraz meşakkat ve külfet bulunursa bile bu asıl ve gaye değildir. Bu, bu dünya hayatında onları iktiza eder ve gerekli bulunan bir takım sebepler dolayısıyladır. Yoksa ilk kastedilen ve doğrudan doğruya istenmiş bulunan şeyler de değildir. Yüceler yücesi Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emirleri ve kulları üzerindeki hakkı bulunan şeyler ancak gözlerin aydınlığı kalplerin lezzeti kalplerin nimeti ve sururudur. İnsanların saadeti felahı, salahı ve kemalı da ancak bunlarladır kardeşlerim bu dünya hayatı bakımından da ahiret hayatı bakımından da böyledir aksalde insan için ne huzur ne de sukun vardır ne de kamil manada bir lezzet ve saadet vardır bu yüce hakikati yüce Rabbimiz şu ayetinde açıkça bildiriyor kardeşlerim ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt göğüslerde bulunanlar sıkıntılara bir şifa inananlara bir hidayet ve rahmet rahmet gelmiştir. De ki Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle evet ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp yığdığı dünyalıklardan hayırlıdır diyor Yunus 57-58'de. Bu ayet-i kerime hakkında açıklamada Ebu Said el-Hudri Allah kendisinden razı olsun demiştir ki Allah'ın lutfundan murat Kur'andır. Rahmetinden muratsa iman ehlini Kur'an ehli kılmış olmasıdır. Hilal bin Yesafsa ilahi lutfundan murat kendisine hidayet buyurulduğumuz İslam, rahmetten muratsa sizlere indirip talim buyrulan Kur'andır demiştir. Evet kardeşlerim. Manen sevinip ferahlanacak olan iki şeyin her ikisi de Allah'a izaf edilmiş. Allah'ın lütfu ve rahmeti olarak bildirilmiş. Her ikisi de Yüce Rabbimiz'i Mehdi Sena buyurmuştur. Bunlar böyle büyük ilahi nimet ve mashariyetlerdir ki Yüce Rabbimiz bunları sevgili peygamberine de Mehdi Sena eylemiş ve demiştir ki işte sana böyle emrimizden bir ruh, kalplere can veren bir kitap vahiy ettik. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Evet kardeşlerim. Asla unutulmasın ki yüce Allah büyük ve yüce derecelere yükselttiği kullarını ancak iman ve kitap ile yükseltmiştir. Alçalttığı kimseleri de bunlardan mahrum bırakmakla alçaltmıştır. Allah'ın bizi vahinden mahrum kılma. Evet. Allah hiç kimseye gücünün fevkinde bir şey teklif etmez kardeşlerim. Öyleyse biz de Onun vahiyine kulak verelim kalbimizi diri tutalım. Evet.